18. Madde Savaş hiledir Müminler ve kafirler olarak herkes iki şeyin savaşın esaslarından olduğunu kabul eder Bunlar anlayış farklılığıyla beraber gizlilik ve hiledir Kafirlerin aksine müminlerin savaşta anlaşmalara ihanet etmeleri caiz değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş hiledir buyurmaktadır. Bu müfteda'nın habere hasredildiği anlatım şek şekillerinden biridir. Yani savaşın esası ve en önemli temeli hiledir. Bu hac Arafat'tır. Hac Arafat'tır. Sözüne, sözüne benzemektedir. Haccın başka rükunlarının da olmasına rağmen en önemli rükununun arafat olduğunu belirtir. Yine din nasihattır. Nasihattır sözü de bunun gibidir. Nebevi Rahimullah şöyle der. Alimler savaşta kafirlerin ne şekilde olursa olsun aldatmanın caiz olduğuna, olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak verilen eman ahdine veya anlaşmalara ihanet suretiyle yapılacak aldatma helal olmaz. Tamam. Şimdi kalan zaten diyeleri hepsi nakil olduğu için aynı minvaldeki nakiller olduğu için burada duralım. Şimdi normalde e, savaş hiledir. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki el harbu hiletun. Savaş hiledir. Burada diyor ki müptedanın habere hasredildiği sigalardandır. Yani ne demektir? Bazı sigalar vardır. O kullanıldığı zaman ondan hasır elde edilir. Yani sanki sadece bu budur gibi böyle bir şey bir şeye hasretme gibi. Aslında bu Arapçada niye kullanılır? Ölme sadia El Haccu arafa Hac Arafattır e, diyoruz mesela. Hac sadece arafattan mı? E, Müteşekkir yok. Sa'i var. Öyle değil mi? Tavaf var. E, şey var. remi var. E, taşlama var. Bunların hepsi var. Ama buna rağmen El Haccu arafa diyoruz. Niye? Çünkü Arafat haccın en belirgin rükünü. Yani hacın neredeyse bizzat kendisi yerine. Ve eddinu nasiha. <gülüyor> din nasihattır diyoruz mesela. Dinin nasihat olması ne demektir? Yani dinden din, asıl din nasihattır. Dinde başka bir şey yok mudur? Vardır. Ama din nasihattır demek ki nasihat dinin en önemli yönlerinden biri olduğu için bunun ön plana çıkması için din nasihattır denilmiş. Hakeza el harbu hiletun dediğimiz yerde harbu yani savaş aldatmacadır. Savaş hiledir dediğimiz zaman da bu demek değildir ki savaş sadece budur. Lakin savaşın, zaferin elde edilmesindeki en belirgin rol hile olduğundan, aldatma olduğundan e dolayı, taktik olduğundan dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle bir uslu kullanmış. Normalde zaten örfen yani din olmasa da insanlar savaşırken düşmanlarına karşı aldatmanın her türlüsünü kullanabileceklerine inanırlar yani hani bir şeriat olmasa bile örfen, birle savaşıldığı zaman insan ona karşı her türlü hileyi kullanabileceğine inanır ve kullanmaya çalışır. Ayrıyeten şeriat böyle bir şeyin yapılabileceğine cevaz vermiş. Yani böyle bir şeyin yapılabileceğini böyle bir şeyin olurunun olduğuna şeriat ne yapmış? Şeriat cevaz vermiş. Lakin, şeriatın cevazıyla örfteki mefhum arasında bir fark var. Asıl bizi ilgilendiren mesele nedir? O da şudur, şeriat söz verilmeyen, eman olmayan yerlerde düşmana aldatmanın, düşmana hilenin, düşmana birtakım taktiklerin uygulanabileceğine cevaz vermiş. Lakin düşmanla sözleşme yapılmışsa, düşmana eman verilmişse bu durumlarda Müslüman ne yapamaz? Müslüman sözüne bağlı kalmak zorundadır. Ama örfe gelince adam sıkıştığı yerde ne yapar? E emanını da bozar, örfünü de bozar, hilesini aldatmacasını yapar. Bunun delili bu hadis-i şeriftir. Bu genel delil yani bu savaş hiledir, savaş aldatmacadır lafzı bu genel olan bir delil. Şimdi o genelin içini dolduracak bir takım şeyler lazım bize. Peki nasıl hile yapılabilir? Yani şeriat ne tür hilelere mesela müsaade etmiş? Böyle genel bir yol tanıdıktan sonra bu defa şeriat bunun birtakım yollarını da bize göstermiş. Hem Peygamberimiz sözlü olarak hem de fiili olarak <gülüyor> Ne yapılabileceğini peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiş ama burada dediğim gibi söz ve eman meselesi yani bunlar olmadığı takdirde bu yapılabilir peki eman ve sözün kısımları neydi kim bize hatırlatacak daha önce söylemiştik yani özellikle eman mesela emanın kısımları neydi bir bir, bir de, bir de, bir evet. ne demekti? <gülüyor> Yok tanımı ne? Lafzi emanın tanımı ne? Ölfey emanın tanımı ne? Evet. Lafzi <gülüyor> eman <gülüyor> bir şey işte sen benim emanın altındasın. Evet. Ölfey eman da işte, e, işte elçilik, elçilerin gelmesi gibi, Allah'ın keraamına dinleyen insanların olması gibi, akrabalık e, akrabalık gibi, komşuluk, komşuluk gibi, yolculuk gibi. Şey. gibi. Değil mi? Yani lafzi eman lafzen birine güvence vermektir. Örfi eman, eman lafzen güvence verilmese de örfen sabit olup insanların zihninde eman ve güvence olarak kabul edilen şeylerdir. Mesela ne gibi Ve inna ahadun minel müşrikina istecaraka fa'jihhu hatta yasmaa kalamallahi thumma ablighu ma'mana. Yani davet için birinin gelmesi gibi. Hani bana Allah'ın ayetlerini oku demesi gibi. Veya Buhari'nin Şu'be'nin kısasını anlattık. Ne gibi yolculuk ve gibi. Öyle değil mi? Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi örfen, emandır. Şeriatta bu örfen var olan emanları ne yapmıştır? Örfen var olan emanları eman kabul etmiştir. Eman normalde, e, fa, bu emanın şeyi olarak, lafzi ve örfü olarak iki kısım. Veren itibariyle eman kaç kısımdır? Yani eman sonucu bilin kaç kısımdır? 3 emir, vekili ve terdi Hı. olarak verilen. 3 tane eman var demiştik değil mi? Umumi eman. Yani tüm bir beldeye komple. Mesela ben Amerikalılar'a eman verdim e, gibi. Allah onlara eman vermesin de. Ben Amerikalılar'a eman verdim. Mesela sözü gibi. Bunu ancak kim yapabilir? Bunu ancak halife yapabilir. Neden? Çünkü bu bir beldenin halkına komple bir bir ırka komple şey vermektir. Eman vermektir. Bunun için insanların da umumi bir velayet olması lazım. Umumi velayet kimin elindedir? Umumi velayet halifenin elindedir. Mesela diyelim ki ben Washington'da yaşayanlara mesela eman verdim desek veyahut da örneğin işte diyelim ki ben Mekke'de yaşayanlara veyahut da ben Taif'de yaşayanlara veyahut da ben işte diyelim ne bileyim Ankara'da yaşayanlara, İstanbul'da yaşayanlara eman verdim. Bunun için halifenin vekil olarak tayin ettiği vali, komutan ve benzeri yani elinde bir mıntıka, e, velayeti bulunan bir insanın bir mıntıkaya vereceği eman var. Bir de ferdi olarak verilecek olan şey var. Ferdi olarak verilecek olan eman var. Bu da herhangi bir Müslümanın, Müslümanların içerisinde herhangi bir Müslümanın karşısındaki birilerine yani azınlık olan bir topluluğa veya da tek bir ferde eman vermesi gibi. Ve bu konuda demiştik tüm Müslümanlar eşittirler. Peygamberimiz diyor dima'uhum ve دماؤهم ويسعى بذمتهم adnahum. Müslümanlar hepsi eşittir. <gülüyor> Müslümanlar hepsi eşittir, yani onların en basiti için, en sıradan olanı için hepsinin zimmeti nedir? Beraberdir, yani onlardan bir tanesi dahi şey verse, onların hepsi buna eşittir, ki zaten Peygamber aleyhissalatu vesselam da mesela e, Mekke'nin Fethi gününde Ümmühani birini koruması altına almak istiyor, Hazreti Ali de öldürmek istiyor adamı. E, Ümmühani geliyor bir kadın olarak. Peygamberimize bunu söylediğinde diyor ki Biz senin muhakkak koruma altına aldığını Biz de koruma altına almışızdır Diyor Peygamberimiz Bu şekil bir eman yani Lafzi veya örfi bir eman olursa Veyahut da Müslümanlarla kafirler arasında Bir muahede olursa Yani Peygamberin Hudeybiye'de Mekkelilerle yaptığı gibi Mesela 10 senelik bir anlaşma yapmıştı Peygamberimiz Bu tip bir şeyde aldatmaca söz konusu olamaz Yani hani gidelim Biraz sonra şekilleri gelecek, bunların beldelerine gidelim, mallarını alalım, işte veya saldıralım, bunları vuralım veya suikast düzenleyelim vesaire. Onlar emanı bozmadıkları müddetçe biz emanını yapmayız, biz emanı bozmayız. Sana Mekke'nin fetihini de biliyorsunuz. Mekânın müşrikler, o verdikleri sözü yediler. Peygamberimiz ondan sonra onlara bir saldırı düzenledi. Evet. Burayı okumaya gerek yok. Aynı. Yani diğer. Hafız i̇bn Hacer'den, İmam Nebebi'den, i̇bn Arabi'den, İbn-i Munzir'den nakiller yapmış. Hepsi savaşta aldatmanın yapılabileceğini, suikastlar ve benzeri şeylerin düzenlenebileceğini ve bunun da caiz olduğunu ifade etmişler. Şimdi biz şey yapacağız. Bunun şekilleri nelerdir? Yani düşmana karşı aldatmacanın şekilleri. 1- Düşmana karşı yalan söylemek. Evet. Burada başlık olarak savaşta düşmana karşı yalan söylemek demiyorum. Çünkü savaşta ve savaş dışında düşmana karşı yalan söylemek caizdir. Allah'ın izniyle bunun delilerini aktaracağız. Savaşta yalan söyleme meselesiyle ilgili olarak Ümmü Gülsüm binti Ukkad'dan radıyallahu anha aktarılan hadiste şöyle geçer. İnsanların yalan söylediği gibi Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemeye izin vermediği vermediğini hiç duymadım. Düzgün oku. Yalan söylemeye yalan söylemeye izin vermediğini hiç İyi bak, vermediğini mi diyor? Verdiğini Hı. hiç duymadım. Sadece savaşta insanların <gülüyor> arasını bulmada ve karı ile kocanın arasında kötülüğü gidermek için buna ruhsat vardır. Nevevi rahimehullah şöyle der. Hadis'te 3 yerden 3 yerde yalan söylemenin caiz ol, olduğu belirtilir. Bunlardan biri savaştır. Tabeli tabeli şöyle der. Savaşta yalan söylemek gerçek anlamda yalan olmayıp kelime oyunu kelime oyunu şeklinde yapıldığında caizdir. Çünkü gerçek anlamda yalan helal değildir. Sözünün zahiri budur. Doğrusu ise savaşta yalanın kendisinin mübah olmasıdır. Ancak kelime oyunu ile yetinmek daha iyidir. Evet. İbni Hacer Rahimeullah şöyle der. Nebevi der ki, üç yerde yalan söylemek mübahtır. Ancak kelime oyunu daha evladır. İbnül Arabi ise şöyle der. Savaşta yalan söylemek nas ile caiz olan müstesnalardandır. Buna, buna ihtiyaçları olduğu için Müslümanlara bir rahmet olarak caiz görülmüştür. Burada akla yer yoktur. Yalanın haramlılığı akıl, akılla olsaydı bu istisnada bu istisnada da helal olmazdı. Savaş durumu dışında düşmana karşı yalan söylemek ise ancak mümin, mümin için dini veya dünyavi bir maslahat elde etmesi ya da kafirlerin vereceği ezadan kurtulması kurtulması gibi şartlar ile caizdir. Bunun delilleri ise şunlardır. Evet, şimdi <gülüyor> normalde e, biz burada <gülüyor> hilenin çeşitlerini şimdi e, tek tek göreceğiz. Bunlardan bir tanesi ney? Bunlardan bir tanesi düşmana karşı yalan söylemek. Şimdi normalde bu hadis-i şerifte لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا لِفَلَاسِ Yalan helal olmaz. Ancak yalan nedir? Ancak yalan üç şey için helal olur. O da nedir? Harpte iki kişinin arasını ıslah etmede ve e, kadının kocasına veya kocanın karısına söylemiş olduğu yalan. Normalde İslam dininde yalan büyük günahlardan. İslam dininde normalde yalan nedir? İslam dininde normalde yalan büyük günahlardan. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı durumlarda yalan söylenebileceğini dair bize cevaz olduğunu göstermiş. Bu da nedir? Dikkat ederseniz hep ihtiyaç olan yerlerde. Bir de i̇ki, iki kişinin arasını düzeltmedi. İki Müslümanın arasını düzeltmekten kasıt nedir? Mesela örneğin, diyelim ki iki tane arkadaşımız araları bozuldu. Araları düzeltmek istiyorum. Mesela geliyorum ben diyorum ki, ya ehi diyorum, i̇şte kardeş de aslında diyor ki çok üzülmüş. Yani sana o söylediği sözden dolayı çok o da üzülmüş. İşte diyor ki keşke söylemeseydim ama işte senden de çekiliyor şimdi diyor gitsen özür dilersem belki e, bana kızar ben de kalbim kırılır ondan dolayı gelemiyorum falan diyor. Gidiyorum mesela diğerine de diyorum ki ahi diyorum i̇şte kardeşi gördüm sana yaptığından dolayı çok üzgünmüş. İşte diyor aslında gideceğim özür dileyeceğim ama şimdi gitsem özür dilersem bana kızar ben de korkuyorum falan. Ondan sonra sen çekildin arada şimdi diğer, diğerinin yanına gitti ya kardeş kusura bakma işte aslında sen kusura bakma. Falan. Bak, soru bu şekilde ne oldu çözüldü. Bu tip bir yalana peygamberimiz cevaz vermiş. Veya mesela diyelim ki kadının kocaya söylemiş olduğu yalan veya kocanın burada kasıt kadının kocaya söylediği yalan ne gibi? Yani nafaka konusunda, iyilik konusunda değil. Mesela diyelim ki örneğin adam eşine e, dedi ki misal eşini çok sevdiğini ifade eden bir cümle kullandı mesela. Ama çok sevmiyor adam mesela. Eşimizden adamın kadını çok sevmesi mümkün değil. Şunu ister, bunu ister, şunu yap, bunu yap. Hani dırdırdır dırdır. Adam en fazla ne yapar? Adam normal fıtri olarak eşini seviyordur ama daha fazla sevdiğini ifade eden bir cümle kullandı. Bu normalde yalan mesela ama bu caiz. Neden? Çünkü aile bağlarını veya kavga ettiler, ayrıldılar mesela. Adam diyelim ki kadın haklı olduğunu biliyor ama haklı olmasına rağmen geldi kusura bakma sen haklısın işte ben haksızlık yaptım falan gibi böyle. Yani sırf aile bağlarının devam edip kuvvetli olabilmesi için söylenen bu tip yalanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cevaz vermiş. Burada bizi ilgilendiren savaşta söylenen yalan. Yani mesela düşman diyelim adamı tuttu. Sen ne ne yapıyorsun dedi mesela ben yok ben savaşmıyorum. Ben burada tüccarım gibi mesela bu tip bir yalan. Veya düşmana işte bir yerden gidileceğine dair haber gönderip diyelim ki bir casusunu gördün düşmanın. Bildin. Hayırdır dedi. İşte biz üst cepheden üst dağın üst tarafından size yarın saldıracağız dedin. <gülüyor> O da gitti söyledi adamlar dağın o tarafına bakarken sen arka taraftan geldin adamları vurdun mesela. Bu tip yalanlar caiz. Şimdi burada lakin alimler dikkat ederseniz iki görüş vermişler. Bir grup alim demişler ki yalan müstakil olarak burada caiz. Yani bir insan yalan söyleyebilir. Bir grup alim de demiş ki hayır. Burada kastedilen yalan söylemek değildir. Çünkü yalan söylemek haramdır. Burada kastedilen tevriyedir. Yani burada kelime oyunu diye e, tercüme etmiş olduğu e, mütercimin tevriyedir. Tevriye ne demektir? Kim bize tevriyenin manasını söyleyecek? Tevriye iki manaya gelecek bir söz söyleyip aynı anda iki manaya gelecek bir söz söyleyip bunlardan uzak olan manayı kastetmektir. Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki düşman geldi buraya sana dedi ki mesela eee sen işte şey misin? Örnek veriyorum, i̇şte senin adın mesela Mustafa mı? dedi mesela Mustafa'yı arıyorlar. Sen deyin ki yok ya benim adım Abdullah mesela. Şimdi normalde Abdullah özel isim de olabilir, Abdullah Allah'ın kulu manasına da kullanılabilir. Öyle mi? İki manaya birden geldi. Şimdi Allah'ın kulu manasına olan uzak mana, yani kimse öyle Abdullah deyince aklına gelecek olan bir şey değil bu, bir mana değil mesela bu. E sen böyle söylediğin zaman ne olmuş oldu? Bu tevriye olmuş oldu. Bu yalan değil, bunun ismi. Bunun ismi ne? Bunun ismi tevriye. Ve benzeri mesela. İşte mesela adam sana geldi. İşte ee, diyelim ki düşman beldesinesin, gizlemeye çalışıyorsun. Adam sana geldi içki içmez misin dedi mesela. E, İşki şey yaptı. Mesela sen diyelim dedin ki ya ben şeyim e, ne? Ya normalde içiyorum da ben. Ama işte bugün midem ağrıyor mesela dedin yani içemem dedin şu anda bunu şu anda içen, normalde içiyorum da içiyorum derken su içmek manasına da gelebilir vesaire birçok manaya birden kullanılabilir ama bunu midem ardından dolayı içmiyorum doğru bunun mideye zararı var mesela yani normalde bu mideye zararı olan bir emre. yani bu tip bazı alimler böyle söylemişler peki bu ihtilafın arasındaki şey ney? yani bu ihtilafın arasındaki problem ne? şu birinci grup alim hadisin müstakil bir hadis olduğuna karahat getirmişler ve müstakil olarak hadis caiz demişler ikinci grup alim müstakil olarak hadis haramdır e, yalan haramdır demişler yalana cevaz vermek de demişler zaruretendir demişler şimdi bak dikkat edin yalana cevaz vermek nedir? zaruretendir demişler yani müstakil olarak değil zarurete binaen ha, bir şey müstakil olarak caiz değil de zarurete binaen caizse hemen kaidenin devamı devreye girer Eddarurat, darurat tubihul mahzurat el darurat tuqaddaru bi qadriha yani zaruretle ölçüsün nispetince değerlendirilebilir yani senin elinde tevriye yapma gibi bir imkan varsa <gülüyor> yalan söyleyemezsin hani en altı neyse hani en altından ve da ölçü ihtiyacına kadarsa onu kullanabilirsin bu ihtiyaca kafi mi İhtiyacı giderebiliyor mu? Giderebiliyor yani ihtiyaç bununla kapanıyorsa tevriye ile o zaman ne yapacaksın? O zaman tevriye yapacaksın. Bazı alimler de ne demişler? Hayır dediğimiz gibi bu aslen caizdir ama insan tevriye yaparsa bu daha nedir? Bu daha evladır. Peki bu hilafın faidesi ne? Diyelim ki tevriye yapacak bir yalan bulamadın. Düşmandan karşı karşıya kaldın, yalan söylemen gerekiyor. Tevriye yapacak bir yalan bulamadın e mesela. E. Eğer desen ki bu tevriye olur ancak, yapamasan yalan söylememen gerekir. Ama yalan istiklal yani bu tür durumlarda Resulullah yalan söylemeye mutlak cevaz ki hadis de o zaten. Yani yalan söylemeye mutlak cevaz veriyor, zahiri. Ondan dolayı kafirlere karşı harpte zaten ne yapılabilir? Yalan söylenebilir. Kafirlere karşı harpte yalan söylenebilir. Evet şimdi dünyalık bir meselede yani harpte değil de normal bir anda Kafire karşı yalan söylenir mi, söylemez mi? Şimdi onun delillerine bakacağız. Evet, okuyalım. İbrahim'in, İbrahim'in Aleyhisselam kısası. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İbrahim Aleyhisselam sadece üç yerde yalan söylemiştir. Bunlardan ikisi Allahu Teala'nın zatı ile ilgili olarak, e, olarak biri ben hastayım ve diğeri de hayır. Bunu onların büyüyü büyü, büyü yaptı demesidir. Diğeri ise eşi Sare ile ilgilidir. İbrahim aleyhisselam zalim birinin diyarına beraberinde Sare'de olduğu hadi gelmiştir. Daha sonra zorba adamlardan biri geldi ve kendisine şurada bir adam bulunuyor yanında güzel kadınlardan biri var denildi. Bunun üzerine adam gönderip kadının kim olduğunu sordurmuş İbrahim aleyhisselam ise kız kardeşimdir demiştir. Daha sonra sarenin yanına gelerek ey sare, ben yeryüzünde sende, senden ve benden başka bir Müslüman bilmiyorum. Bu zorba adam bilirsek sen benim karımsın. Senin için bana galibiyet çalar. Eğer sana soracak olursa kız kardeşim olduğunu söyle. Çünkü sen zaten İslam yönünden kardeşimsin dedi. <gülüyor> İbni i̇bn Hacer rahimahullah bu hadisin açıklamasında şöyle şöyle der. Bu tür yerlerde yalan söylemek caizdir. İki zararın büyük olanından kurtulmak ve küçük olanı yüklenmek için bazen vacip de olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve sellem bunları yalan olarak nitelendirmesi sadece isimlendirme olup kötü olmadığını belirtir. Yalan her ne kadar kötü ve çirkin ise de bu, bu gibi yerlerde iyi olabilir Bunlardan ikisi Allah Allah Teala zatı ile ilgilidir demesi ise İbrahim'in Aleyhisselam kendi kendi şahsı ile ilgili ilgili olmadığını belirtmek içindir Çünkü Sare kısası da Allah'ın Allah'ın zatı ile ilgili olsa da İbrahim Aleyhisselam şahsı ve yararı ile de ilgilidir. Halbuki diğer ikisi sadece Allahu Teala'nın zatı ile ilgilidir. Hişam bin Hassan rivayetinde İbrahim sadece üç yerde yalan söyledi ve üç, üçü de Allahu Teala'nın zatı ile ilgilidir şeklinde geçmektedir. Ahmet'in rivayet ettiği İbni Abbas hadisinde ise Allah'a yemin ederim onlarla sadece Allahu Teala'nın dinini savunmak istemiştir denilmektedir. Bu yalanın bazısında <gülüyor> yeni bir var, bazısında ise kafirlerin eziyetinden kurtuluş bulunmaktadır. Evet. Şimdi normalde İbrahim Aleyhisselam'ın kısasıyla ilgili şu. <gülüyor> bu kral, zalim olan kral İbrahim Aleyhisselam'ın uğradı bu adam güzel bir kadın kendi memleketine girdiği zaman bunu alıp bir gün yanında tutarmış. Yani bir gün onunla beraber olur. Ondan sonra bırakır. E, i̇miş. Lakin bu adam insanların kız kardeşlerini almazmış. Artık niye? allah var. Alem yani biri benim kız kardeşimdir dediği onu almaz. Eşini insanlara genelde alırmış. Hz. İbrahim de bu beldeye uğradığı zaman, adama böyle bir haber gittiği zaman Hz. İbrahim de bu açıktan faydalanıp yani e, bu kadın benim kız kardeşimdir demiştir. Eşim değil de benim kız kardeşimdir demiştir. Niye? Çünkü sonuçta onun eşidir. Şayet böyle bir şey yapmasa kral ona el koyacak. Bunun zararı Hz. İbrahim'e gelip dokunacak. Ee, buradan bize şu çıkar. Dünyalık bir konuda zararı bize gelecek olan bir meselede zalim olan kafire karşı yani bize haksızlık yapacak, hakkımıza geçecek olan kafire karşı yalan söylemek nedir? Caizdir. Velev normalde bu kıssa olmasa bile, yani böyle bir kıssa, böyle bir derlerimizde olmasa bile iki zarar yan yana geldiği zaman büyük zararın defi için <gülüyor> büyük zararın defi için küçük zarar hamledilir yani bir yerde diyelim ki başımıza şeriatın koruduğu mesela mala, cana, ırza vesaire zarar geleceğini gördük e, yalan söylemekte küçük zarar bunların yanında bu küçük zararı üzerimize alıp büyük zararı ne yapabiliriz? def edebiliriz Allah hamdolsun ki bunun bir de örnekleri var, yani peygamberlerden bunun örnekleri var ki bunun örneği ne? Mesela Hz. İbrahim'in yaptığı şey, Hz. İbrahim tevriye yapıyor aslında, bak ne diyorsa ne? Sen din yönünden sana benim kardeşimsin, yani normalde şimdi diyelim ki ben sana bu adam benim kardeşimdir dediğimde iki manaya gelir, din yönümden kardeşim, normal ana baba bir kardeşim manasına gelir. Normalde insanların anladığı nedir genel olarak da? Ana baba kardeşim olarak anlar, lakin uzak olan mana, hani insanların örfünde uzak olan mana Din kardeşim. Sen din kardeşimi kastediyorsun. İki manaya gelen bir cümle sarf ediyorsun. En uzak olan manayı kastediyorsun. İşte bunun adı nedir? Bunun adı bizim için tevriyedir. Bu mesele bugün Müslümanların birçoğunun yaşadıkları yerlerde veya sistemlerde işte kafirlere karşı yalan söylemesi gibi. Kendilerine mesela diyelim ki adam bir iş yapıyor veya da bir şey yapıyor. Adam da sana soru soruyor mesela. Ee, ne yapıyorsun diye, sen bunu söylemek istemiyorsun. Çünkü e, bunlara güvenilmez ellerinden, dillerinden emin olunmadığından dolayı. Sen bunu söylemek istemiyorsun mesela. Bunun gibi buna benzer bir şey e, kullanarak da e, bu tip bir şey ifade edebilirsin. Yani bu tip bir artık yalan e, denilirse vesaire bunu ifade edebilirsin. Tabii eğer zararı gelecekse. Burada ikinci bir örnek verilmiş bize. Yani aynı şeyi okumaya gerek yok. Ashab-ı Öhdud kıssası. Ashab-ı Öhdud kıssasını yapmış biliyoruz. Öyle değil mi? Ashab-ı Öhdud kıssasında Bizi ilgilendiren kısım hangisi? Çocuk rahipten ders alırken normalde evden sihirbaza gelirken rahibe uğruyor. Bir de sihirbazdan eve dönüşte rahibe uğruyor. E şimdi hem sihirbaza geç kalıyor doğal olarak hem eve geç kalıyor. Yani normal mutat eve gittiği bir saat var. Bir de sihirbaza gittiği bir saat var. Arada rahibe uğradığı için ikisine de hem gidişte geç kalıyor hem dönüşte geç kalıyor. Şimdi rahip de ona aklı olarak ne diyor? Diyor ki sen ee, eve gittiğinde sihirbazın yanında oyalandığında sihirbaza gittiğinde ise rahibin yanında şeyin e, evde oyalandı Evde işim çıktı ondan dolayı geç kaldım der. Normalde bu yalan. Yani bu söylemiş olduğu şey yalan çünkü oyalanmamış. Bilakis sahibin yanında gidip oturup din öğrenmiş. E, peygamberimiz bize bunu naklederken, ederken mesela bunun yanlış bir şey olduğunu, bunun yapılmaması ve gerektiğini peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylemiyor. Bu da bize gösteriyor ki Zarar umulan yerlerde kişi ne yapabilir? Kişi bu tip yalanlara başvurabilir. Kendinden zararı def etmek için. Hakkese dünyalık bir yarar için. Mesela bunun delili ne? Burada Haccac İbni Allah'ın Allat'ın kıssasını getirmiş. Haccac ibn Allah'ın Allat'ın kıssasını değil sadece zikretmiş. Haccac ibn Allah'ın Allat'ın kıssası şundan e, ibaret. Hayber gününde e, Müslümanlar Yahudileri hezimete uğrattığı zaman Haccac ibn-i Halat Müslüman oluyor Allat. Bunun Mekke'de kalmış olan malları var. Mekke'de kalmış olan malları var. Ya Resulallah diyor bana izin ver. Gideyim mallarımı geri alayım e diyor mesela. Peygamberimiz de yapabilirsin e diyor. Ama bir şeyler söyle söylemem gerekiyor diyor. O da söyleyebilirsin diyor. Hacaz ibni Allat geliyor. Mekke'ye geliyor karısına diyor ki Ey kadın diyor neyim var neyim yok topla. Çünkü diyor Yahudiler Muhammed'i hezimete uğrattılar. Ganimetler batan mal geminin malları gibi ucuza satılıyor. Benim gidip o ganimetleri almam lazım. Yani hani Yahudiler Muhammed'i ezmete uğratlar, Aliysa dese mallarını ganimet aldılar. Şimdi o ganimetleri satıyorlar. Benim gidip o ganimetleri tâbe caizse ucuza kapatmam lazım. Ondan dolayı bana ne var ne yok topla. Tabi de Mekke'deki müşriklere de bir haber yayıyor. Kimin yanında borcu var, parası var vesaire hepsini şey yapıyor. Yani topluyor. Tabi böyle olunca Müslümanlarla Abbas özellikle peygamberimizin amcası çok üzülüyorlar. Yani hani peygamberimiz hezimete uğrat. Bir de abartıyor. yani Peygamberi perişan ettiler. Bir tane canlı kalmadı. Bütün mallarına el koydular falan. Müslümanlar çok kötü duruma geliyorlar. Sonra Abbas'ın evine gidiyor. E Abbas diyor. Yani müjdelen diyor. Muhakkak gidiyor. Senin kardeşin Muhammed şeyin kardeşinin oğlu Muhammed Yahudileri hezimete uğrattı. Onların bütün mallarına el koydu. En onların şereflisi olan Safiye'yi de kadın olarak kendine aldı. Ondan sonra zaferli bir şekilde döndü. Lakin diyor bana söz ver üç gün bu sırrımı yaymayacaksın diyor. Abbas da tamam diyor. Sonra Hacac ibni Allat Mekke'den çıkıyor. Bütün malı mülkü alıyor. Peygamberimize doğru yola çıkıyor. Üç gün sonra Abbas güzelce giyiniyor falan. Kabe'nin yanına geliyor. Tabi Mekkeli müşrikler onu böyle hani dalga geçer vaziyette. Işte. Yani hani yani müsi yani geçmiş olsun mahiyetinde bir şeyler söylüyorlar. Allah bir daha sana musibet değdirmesin. Allah sana rahmet etsin ey ebel fad diyor. O da diyor Allah size musibet değdirmesin. Yani bana musibet değecek bir durum yok. Sonra meseleyi anlatıyor. Yani, Haccac ibnü Allat'ın onları kandırdı, onları kandırdığını, mallarını topladığını vesaire. İşten tam tersine dönüyor. Bu defa Müslümanlar kötü durumdan kurtuluyorlar. müşrikler bu kötü duruma geliyorlar. Burada vechul istişhad ne? Burada şu. Yani dünyalık bir menfaat için Müslümanın malı kafirlerde kalmış, Müslüman diyelim hicret etmiş. Bu benim malım, yani bu benim hakkım. Öyle mi? Özel mülkiyetim benim. Ama gidip onu alamıyorsun. Mekke müşriklerin diyarı gidip içine girsen seni öldürecekler mesela, malını alamıyorsun. Hile yolu ile, Müslümanın ne yapması? Hile yolu ile bu takım yalanlara başvurup malını alması gibi. Mesela buna diyelim ki örnek, adam buradan hicret etmiş gitmiş, Adam burada malı var mesela. Birileri bu mala birtakım isimlerle el koyacaklar. Örnek veriyorum. Müslüman da ne yapıyor? Malı bir müşriğin üzerine yapıyor mesela. Normalde mal kendinin. Şimdi tabi çok aşırı fakih olanlar böyle bir şey olmaz. İşte bu aldatmadır. İşte efendim kim kimi aldatıyorsa yani adamın zaten malına zulmen el, el konulacak. Adam işte birine bu malı üzerine yapmış. İşte bu hiledir. hile işler şer'iye caiz değildir vesaire gibi fıkıhta çok deruni olanlar bu tip fetvalar verebilirler. Lakin Müslümanlar, müşriklerin el koymuş olduğu mallarını onlardan kurtarmak için yalana ve ne yapabilir, Başvurabilirler. Çünkü bu mağazadan adamın kendi neydir, Adamın kendi hakkıdır. Şimdi buraya kadar dünyalık ve dini bir meselede Müslümanlara zarar gelecekse Müslümanların yalan söylemesi caizdir ve bunun delillerini de ne yaptık anlattık. Bir tanesi bizim kendi şeriatımızdan açık sarik bir şekilde olmak kaydıyla harbe cevaz veren bir tanesi sarik bir şekilde dünyalık mala cevaz veren Haccac ibn Hallat'ın kısası bir de iki tane geçmiş milletlerin kısası. Lakin bu bize delil neden? Çünkü bunu nakleden peygamber ve naklettiği halde hiçbir yorum yapmayan gene kim? Gene peygamber aleyhissalatu vesselam bunların da delil olacağını bize gösterir. Lakin burada ince bir nokta var bilmemiz gereken. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Müşriklerle olan muamelesinde iki tane dönemi var. Çok zahir, bariz iki tane dönemi var. Bir, müşriklerle iç içe yaşayıp, müşriklerle tam net bir şekilde ayrılmadığı dönem, yani buna Mekke dönemi diyoruz, davet yaptığı dönem. İki, müşriklerden tamamen ayrılıp, ayrı bir dara gidip, harbin alenen, açık olduğu, yani açıktan harp yapılan dönem. Peygamber aleyhisselatü vesselam birinci döneminde, dini noktada, veya cana gelecek noktada yalan söylemeye veya sahabesinin böyle bir şey yapmasına cevaz verirken Dünyalık meselelerden dolayı hiçbir şekilde yalan söylememiş Hiçbir şekilde kimseye yani malına, canına vesaire kastetmemiştir Neden dolayı? Çünkü bu dip bir dönemde esas olan davetin maslahatıdır Yani müşriklerin içinde yaşanılıp müşriklerin Allah'a çağrıldığı dönemde Kişi dinini ızar edebiliyorsa hicret etmek kişinin üzerine vacip olmadığı yerlerde kişi dinini ızar edebiliyorsa kişinin dini meselelerde o da canına gelebilecek bir eza ve eziyette yalan söylemesi bir yana lakin kişinin dünyalık bir meselede yalan söylememesi eftaldir müşriklere neden çünkü burada esas olan nedir bana haramdır demiyoruz evladır diyoruz çünkü burada esas olan davetin maslahatıdır ve peygamberimiz böyle yapmıştır. Yani bu tip durumlarda dünyalık konuda Muhammedül Emin olarak anılmıştır. Hani sıdık ve emanet o şey olarak, e, abidesi olarak anılmıştır. Onun için Müslümanlar da dinlerini ızhar edip hicret etmenin üzerlerine vacip olmadığı bölgelerde, yani bu tip bir şeyde dünyalık meselelerde doğruluğun her zaman en zirvesinde olmaları onlara ve davetin maslahatı için daha eftaldır. Lakin harp kayım olup Saflar birbirine ayrılıp savaş halinde zaten böyle bir şeyin faydası da olmayacağı için Müslümanların bu durumda artık o anki duruma göre ne gerekiyorsa onu yapmaları nedir? Onu yapmaları daha evlâ olandır. Evet. 2- Müslümanlara karşı savaş halindeki kafire suikast düzenlemek, Düzenlemek. düzenlemek. Burada duralım mı, devam edelim mi? Duralım mı? Yeter mi, devam edelim mi? Tamam. İnşallah durabilirim. Bakıyorum daha. Soru soracak olan var mı? Sor. Hocam diyelim.